ve şerrel umuri muhdesâtuha Ve kulle muhdesatin bid'ah Ve kulle bid'atin dalâleh Ve kulle dalâletin fil nâr Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu Arkadaşlar kıyamet alametlerini işlemeye devam ediyoruz. Son olarak eee Mehdi aleyhisselam, büyük alametlerden Mehdi aleyhisselam ve Deccal bahsini işlemiştik. Bu Deccal bahsinde e, en önemli kabul ettiğimiz, yani etrafında döndüğümüz hadisler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mesela bir hadis-i şerifte onu İbn-i Katan'a benzetmesi, daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu İbn-i Sayyad'a benzetmesi, Ömer radıyallahu anh'ın İbn İsâ'nın Deccal olduğuna dair yemin etmesi ve nihayet Cessâse hadisi diye bilinen Fatma binti Kays'ın radıyallahu anh'ının rivayet ettiği hadis etrafında döndük. Cessâse hadisi ve bu hadisi de derste hakem olarak kabul ettik ve alimlerin konuyla ilgili ihtilaflarını, görüşlerini burada ...paylaşmış olduk. Bugün de... ...inşallah... ...yine Deccal bahsine... ...devam edeceğiz. Deccal... ...Aleyhun fitnesinden... ...ve onun... ...onunla ilgili... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...haber verdiği tehlikelere... ...tehlikelerden haber vermeye... ...devam edeceğiz.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 Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Deccal için şöyle demişti. Ela innehu fi bahri'ş-Şam ev bahri'l-Yemen. La bel min qibali'l-Müşriq ma hu. Min qibali'l-Müşriq ma hu. Ve awma biyadihi ilal Haberiniz olsun.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 el deccal min ard bil mashriq yuqalu laha horasan ve selam şöyle buyurmakta deccal doğudaki bir yerden çıkacaktır oraya horasan denilir enes radıyallahu anten gelen bir rivayette resulullah aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor اَدَّجَّالُ يَحْرُجُ mi مِنْ يَهُودِيَةٍ اَسْبَهَانٍ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ Deccal, İspahan Yahudiliğinden çıkacak. Beraberinde yetmiş bin Yahudi olacak buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hadis Ahmet'in müsnedinde kayıtlı, i̇bn Hacer yine hadis için sahihtir demiştir Fethul Bari'de.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 Ve o manastırda tabi Temim-i Dari e, radiyallahu anh anlatıyordu bunu kendisi Müslüman olmadan önce Hristiyanken o manastırda işte sım sıkı bir şekilde ayaklarından ve ellerinden bağlanmış bir şekilde ona rastladıklarında o bunu ifade etmiştir ve oradaki cesase hadisi diye meşhur olmuş bu hadiste diyordu ki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 Yine Deccar Aleyhünne'le şu dört mescide giremez. Mescidül Haram, Mescid-ül Nebevi, mescid Tur ve Mescidül Aksa. i̇mam Ahmed Ahmet Rahimelullah, Cunade bin Ebu Umeyye Azdi'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ben ve Ensardan bir kişi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birinin yanına gittik. Ve biz, bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Deccal hakkında duyduğun şeyi anlat dedik. Dedi ki وَاِنَّهُ يَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ اَرْبَع۪ينَ سَبَاحًا يَبْلُغُ فِيهَا كُلَّ مِنْهَالٍ وَلَا يَقْرُبُ اَرْبَعَةَ مَسَاجِدٍ Diyor ki Allah Aleyhisselatü ashabından birinin yanına gittik ve ona dedik ki bize Deccal hakkında Resulullah'tan duyduğun şeyi haber ver Aleyhisselatü Vesselam. O da bize dedi ki yeryüzünde kırk gün kalacaktır Deccal. Uğramadığı su başı kalmayacak. Ancak dört mescide yaklaşamaz. Mescidel Haram, ve Mescid Mescidel Medine, ve mescid Tur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 Yedbe'u eddeccal min yehud isbahana 70 alf'an alayhi alayhimu ettayalisa. Deccale üzerlerinde şal olan Isbahan Yahudilerinden 70 bin kişi uyacaktır. Hadis Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde tertib Tertibus Sa'a geçmektedir. Yine Haysemi, hadis ravilerinin sahih hadis ravileri olduğunu söylüyor. Mecmu'uz zevaid, e, Mecmu'uz zevaidde İbni Hacer diyor ki raviler sikadır Fethul Bari'de. Yine Ahmet İbn Hanbel'in e, rivayet, şöyle bir rivayeti vardır. Sebi'une elfen aleyhi mutticen başlarında tac olan yetmiş bin kişi başlarında tac olan yetmiş bin kişi Ebu Bakr radıyallahu anh'den gelen hadis ise şöyledir o şöyle rivayet ediyor yetba'uhu akvamun ke'enne vucuhehumul mecenul mecenul mutraqah deccale uyanlar yüzleri deri üstüne deri kaplanmış kalkan gibi olan insanlardır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 Bugünkü ifadeyle Moğollar olduğunu ifade etmiştik. Ebubekr Radjanlanten gelen rivayette ise deccale uyanların yüzleri deri üstüne deri kaplanmış halkan gibi olan insanlardır. Buyurulmakta Hadis Tirmizi de kayıtlıdır.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 Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen hadiste şöyle geçmektedir. <gülüyor> La takumu's sa'atu hatta tuqatilu khuzan khuzan ve Kerman'den min el-aajin, humru'l-vucuh, futsul unuf, sigarul a'yun, ke'enne vucuhuhum el-mecnul mutraqah niaaluhum eş-şar.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 Hadis, sahih Buhari'de menâkıb Babu u alâmetin nubuvve bahsinde geçmektedir. Ona uyanların çoğunun bedeviler olmasına gelince, bunun sebebi onların cahil olmalarındandır. Onların cahil olmalarındandır. Ebu Umame radıyallâhu anh hadisinde,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 اَرَأَيْتَ اِنْ بَعَسْتُ لَكَ اَبَاكَ وَاُمَّكَ Diyor ki, ben sana anne ve babanı diriltirsem, اَتَّشْهَدُ enni Rabbuk O zaman, benim, senin Rabbin olduğumu kabul eder misin? فَيَقُولُهُ <gülüyor> نَعَمْ O bedevi diyor ki, evet, eğer sen bunu yaparsan, ben senin, benim Rabbim olduğumu kabul ederim.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 Hadis İbn-i Mace'de fiten babu fitenü deccal ve hurucu İsa ibn Meryem ve hurucu Yecuc ve Mecuc babında geçiyor. Hadis sahih Elbani rahimahullah sahih uccaminü sahirde bu hadisi 273 numarayla pardon 7752 numarayla kaydetmiştir. Ona uyanların çoğunluğunun kadınlar olmasına gelince.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 Onların bu durumu bedevilerden daha kötüdür. Onların bu durumu bedevilerden daha kötüdür. İbn ama radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Yenzilu eddaccal fi hadihi hadihi es-sabahati bi marri bi marri qanat feyekunu eksera men nisa hatta inna ar-rajula la yarji' ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa amatihi an medine'nin bu çorak merkenet vadisine inecektir merkenet vadisi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 eder ve buna benzer özellikleri vardır. Bunların tümü sahih hadislerde gelmiştir. Müslim Rahimahullah Huzeyfe Radiyallahu anh'ten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in şöyle dediğini rivayet etmekte. Eddeccal e'varul aynil yusra cufalul şa'ar <gülüyor>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 bir hafta gibidir. Yani bir cuma gibidir. Bir cumadan bir cuma anlamında yani bir hafta gibidir. Vesairu ayyamihi ka ayamikum. Ondan başka kalan günler ise sizin normal bildiğiniz günler gibidir. Gerçi bu konuda ihtilaflar var. Kimisi Allah razı yani diyorlar ki bazı alimler bunu şerh ederken diyorlar ki yani Aişe Aleyhisselam bir günü bir sene gibidir derken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 deccalin fitnesinden nasıl korunuruz ee, bu bölümle devam edeceğiz ee, hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala alihi muhammed selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu